Oruç 23 Ün Fıihsi Unutursam, yedim ya da içtim, oruç tutmamı ve üzerimde hiçbir şeyi tamamladım, Tanrı beni ve suyumu besle.